İmanla amel Allah'a boyun eğmektir. Kur'anla amel kıyama kalkın demektir. İslamla amel yaşamak ve direnmektir. Canla mal vermek cenneti istemektir. Dünyaya gelmek, manasız olmak demek değildir. Sömürüp yakmak, insanlık kârı değildir. Doğup yaşamak, ölmemek demek değildir. Çaresiz kalmak, Müslümanın kârı değildir. Allah'ı anmak, aklı olanın işidir. Ahdinde duran, kemale eren kişidir. Bozguncu olma, şeytanın davranışıdır. Dönüp dolaşmak, körlerin arayışıdır. Hz.ullahi yol, peygamberlerin yoludur. Bu yolda çile, sabır ve şehit doludur. Akan kanımız. Bir olmanın onurudur. Şehitlerimiz doğruluğun sembolüdür. Ezelden beri küfürle savaşmadayız. Şiddete karşı haklı bir savunmadayız. Şahadet için hepimiz yarışmadayız. İslam'ı seven herkesle barışmadayız.